1716, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in son hutbesi, evet, Allah'ın Rasulü. çeşitli kuyulardan getirilmiş sudan yedi kırba üzerime dökün, belki biraz hafiflik hissederim de çıkıp halka vasiyette bulunuyorum, dedi, Hazreti Peygamber başını sımsıkı bağladığı bir bez parçasıyla minbere çıktı, Allah'a hamdü sena ettikten sonra, Allah'ın kullarından bir kul, dünya ile Allah katındaki nimetler arasında muhayyer bırakılmıştır, o kul da Allah'ın katındaki nimetleri tercih etmiştir,